Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu Rasuluna Muhammed. Sallallahu alayhi ve sellem Muhammed. Kallu ala tabibi kulübünâ muhaşmalarımızı bereketlendirsin inşallah. Bu hafta sizlere kardeşler Hazreti Sümeyra'dan bahsedeceğim. İslam tarihinin eşsiz ve bir o kadar da değerli kıymetli bir hanımefendisinden bahsedeceğiz inşallah. Belki birçok hanımın ona benzemek için elinden gelenin yaptığını... Sümeyra'da ben olabilir miyim? diye hayıflandığını, dövündüğünü ve Sümeyra olabilmek için gayret gösterdiğini biliyoruz. İslam tarihinde bu, bu tarz müşahhas insanlara denk geliyor kardeşlerim. İnşallah biz hanımların örnek aldığı kahraman bir yiğideden bahsedeceğiz. Mücahide Sümeyra. Kendisi Yemen şey, kendisi Medine'li bir hanımefendidir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde O zamana kadar Medine Topluluk olarak Yesrip bilinirdi Medineleşmemişti Şehirleşmemişti Ve bir Risalet'i kucaklayacağını Bilmiyordu Medine Yesrip topluluğu o zaman Hurma dağlarının bahçelerin olduğu bir ortamda Yeşilliklerin olduğu bir ortamda Böyle güzide bir efendisini karşılayacağını bilmiyordu kardeşlerim Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hicrette Hazreti Öbrek ile beraber hicret etmiş Medine ovalarında gözükürken Dağların tepelerinin arkasından geldiğinde Medineli kızlar, kadınlar hep beraber çocuklarla talal Bedri'yi söylüyorlardı. Bir güneş doğmuştu, bir ay doğmuştu onların üzerine. Veda Tepesi'nin ardından. Hz. da söylenilerin arasındaydı. Hz. Sümeyra ki, Aylarca günlerce Allah Resulü'nü beklemiş, Onun hasretiyle kavrulmuş bir hanımefendiydi. Özellikle Benim Ekar'ın kızları Telal Bedri'yi söylerken öyle coşkulu söylüyorlardı ki Allah Resulü Onlardan övgüyle bahsederdi Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Eyübel Ensar'ın evinde kaldığı zaman Mahallerin o güzide kızları Her biri Allah Resulü'ne maniler dizermiş Ve Allah Resulü'nü düşünebiliyor musunuz ağırlayan insanları? Bugün de bizim kızlarımız, bugün de bizim her bir çocuğumuz, Ferel Bedri'yi söylerken, farklı bir ses tonuyla söylüyorlar değil mi? Her biri Allah Resulü'nü bir mani yazmıyorum Bugünkü kızlarımız dahil. Kimisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olmayı, kimisi onunla beraber, Haşr olunmayı, kimi de cennette onu görebilmen ardusun taşımıyor mu? Her bir kızımız ben necarın kızları gibidir. Ben necarın kızları o gün şu manileri yazıyorlardı. Biz ben kızlarıyız. Hazreti Muhammed'i ne güzel bir komşu olarak karşılarız. Bu sözler böyle güzel sözlerdi ki. Allah Hüsnü duygulandırıyordu Kardeşler Allah Hüsnü de onlara şöyle söylüyorlardı Allah da olsun ki Rabbim biliyor ki Ben de sizleri seviyorum Allah Hüsnü'nün o güzide sözlerine karşılık O topluluğun kızları Her biri coşkuyla manilerle beraber Allah yolunu takip ederlerdi. Hazreti Sümeyra'nın kabilesi Dinaroğullarından da Neceroğulların bir koluydu kardeşler. Orta yaşlı bir hanımdı Hazreti Sümeyra'nın. Peygamberimizi görmeye gelir ve hediyeler takdim etmek için elinden geleni yapardı. Artık Neccaroğulların yurdu İslam'a açılan bir kucak olmuştu muhacirler bir bir göçüp geldikçe onlar güzelce karşılamış ev yapmaları için yer göstermişler ervane olup ellerinden ne gelirse ne kadar ikram sunulursa onların kabilesi öyle bir kabileydi ki ilk daha, ilk o bölgesine geldiğinde bu kabilede o putları ret etmiş ve Allah Resulü'ne, biatlar Resulü'ne şu şartla Beyat ettiler Allah'a şirk koşmamak Hırsızlık yapmamak Bulunmadıkları halde Bedir kuyuları başında peygamberimizle Ve muhacirlerle beraber Mekke'nin seçkin savaşının arasına Korkusuzca dalmışlardı Bunlar Allah Resulü'nün etrafında pervane olmuşlardı Bedir savaşı geldi kardeşler ve Bedir Savaşında Kureyş kafirleri çok büyük ka, e, çok büyük kayıplar veriyorlardı. Sokaktan geçen erkeklere sataşıyorlar, yakınların intikamını almaları için savaşa kışkırt. Sa Şahile'nin çağı'nın savaşları eksikle intikam ve kan davası olduğu için adı uğursuzunlar da or oraya katılmıştı. çalgılar çalı, Mersiyeler okuyanı çılgınca ortalığı bel veriyor kardeşler. Savaş çıldıktlar yorlardı. Etleri savaşmak için onları zorla savaşa gönderip intimalarını için derinden geleni yapıyor. Hint acılgına dönmüştü karşı. Selat ve Selim orduyla <gülüyor> yerleştirmişt. Seversinden o vesilesi İslam ordusundan sıkıştırıldı. Büyük kayıplar verdi kardeşler. Har Peygamberimizi şeyli yayıldı. herkes sıradı. Herkes bir sürü ölü haber yayıldın bir anda yere sapladılar ve herdi. Allah rızıp yaralıların sarsınlar ve şehitlerimizi de bir tarafa toparlayabilsinler Medenini kadınları durmuyordu arkadaşlar. <Gülüyor> Medeninin kadınları yataklarından, döşeklerinden, yorganlarından, yastık yüzlerinden tutun ne varsa onları kopartıp koşarak geliyorlardı. Bir taraftan kovalarla su taşıyorlardı. Yaralılara su taşıp su verebilmek için, onların yaralarını sarabilmek için. Bir taraftan da Ellerinde hangi çaputları bezleri varsa o bezlerle o yaralları sarabilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bunların içerisinde öyle bir kadın vardı ki, işte bu kadın Sümeyra'ydı. Tarihe iz bırakan, nesilden nesile kıyamete kadar her kadının ve kızın hayatlarını süsleyen Sümeyra, o çok farklıydı. Hazreti Sümeyra savaştan kaçan birkaç erkeği gördü ve onlara şöyle seslendi. Kadın gibi savaştan kaçtığına göre al şu iyiliğe de ip iplik eğir yerde. Şunlarla iplik çevir de bari kendine gel derdi. Artık Allah Resulü'nün yanına doğru geldiğinde duyu duyuldu ki Allah Resulü şehit olmuş haberi ona ilk başta kulağına geldiğinde Sümeyra yıkılmıştı. Allah Resulü şehit mi oldu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu dünyadan göçtü mü? Bizim veli nimetimiz bu terk diyar mı etti diye kendi kendine hayıflanıyordu. Halbuki Sümeyra oğlunu süs diye süs diye en güzel şekilde kıyafetini giydirdi. Halbuki Sümeyra savaştan önce oğluna o kadar güzel bakıp bir koça nasıl bakarsınız kurbanlık edersiniz ya kardeşler. Sümeyla da koçunu o şekilde bağınına basmış. Onu en güzel şekilde taramış. Zırhını giydirmiş. Bütün savaş kıyafetlerini giydirmiş üzerine ne varsa. Yavrucuğum deyip alnından öpüp seni Rabbime emanet ediyorum diye. Onu Allah Resulü'nün yanına savaşçı olarak göndermişti yavrusunu. Ve yavrusuna şunu söylemişti. Bak yavrucuğum ne bilen ne bilsine bir şeyler olur. Ve siz geriye dönerseniz yüzünüze bakmam. Nitekim o, o bizim hayatımızın hayatıdır. Bakın bu söz çok önemli kardeşler. O bizim hayatımızın hayatıdır. O bizim her şeyimizdir demek yani. İşte Sümeyra oğluna bunu tembihlemişti. Ve Allah Hüsnü'nü aramaya başladı. Allah Hüsnü'nü arıyordu her tarafta. Sümeyra, Hazreti Sümeyra dolaştı Allah Hüsnü'nü ararken birden karşısında. oğlunu gördü oğlunu görmeden önce oradan birileri dedi ki ey Sümeyra senin oğlun, kocan, baban şehit oldu hepsi Allah yolunda e, cennete gittiler bunların naaşlarında kaldırmak sana düştü Sümeyra diye sesler geliyordu Sümeyra ise Onların bu sözler seslerine aldırış bile etmiyordu. Resulullah nerede? Resulullah nerede diye onlara sesleniyordu. Ve kardeşler, bir baktı ki oğlu yaralı, yerde yatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ey hanımlar, ey hanım kardeşler, sizin en sevdiğiniz çocuğunuz Yaralı olsa savaşta Ne yaparsınız Biricik onu beslediğiniz Koynunuzda büyüttüğünüz çocukluğunuzda, Çocukluğunda ayırmadığınız Onu yedirip içirip altını bezleyip emzirdiğiniz çocuğunuzu Sizden bir parçanızı Yaralı halde görseniz ne yaparsınız İşte Sümeyra'nın oğlu Yavruları o şekilde yaralıydı. Yaralı yerde yatıyor, inliyordu oğlu. Sümeyne oğluna baktı. O anda oğluna baktı, eline kılıcını verdi. Kalk o yavrum dedi. Velinin nimetimize bir şey olursa, Allah Resulün başına bir şey gelirse, Sen neden burada yatarsın yavrum dedi. Ve oğlunu o şekilde kılıcın eline vererek oradan uzaklaştı. Allah Resulü nerede dedi. Bir tarafta baktı ki kocası şehit olmuş. Bir tarafa baktı babası şehit olmuş. O ise bunların hiçbirine, hiçbirine aldırış bile etmedi. Allah Resulü arıyordu. Gözleri Resulullah nerede? Resulullah'a ne oldu? Diye adeta her şeyini kaybetmişcesine. Resulullah kaybettiysem her şeyimi kaybettim dercesine. Resulullah arıyordu. Sanki yer yarılmış. Gök göğünden utanmış. Ve Sümeyra Allah Resulü'nü bulamamanın endişesiyle ararken. Allah Resulü'nü bulduğunda. Şunu söylüyordu Gök şak şak olup yarılsa Ve başıma dökülse Yer parçalanıp beni yutsa Evladım ve babam ölse Gam yemem Değil mi ki Sen hayattasın İşte işte bir sahabe kadınla Yakışan bir tavırdı bu Değil mi ki Sen hayattasın Dünyanın hiçbir şeyi umurumda değil Ya Resulallah hiç kimse de benim umurumda olmayacak. Gerideki bıraktığım çocuklarım mı? İşte onlar şehittir Rabbimin yolunda. Eşim mi? Babam mı? En sevdiklerim beni bağrında tutanlar mı? Bunların hepsinden vazgeçtim. Sen yaşıyorsun ya ya Allah. Sen varsın ya benim dünyamın süsü. Benim hayatımın ve ahiretimin süsü. Sen varsın ya. Anam babam sana feda olsun, canım sana feda olsun. Sen varsın ya bu yeryüzünde, gerisi benim için doştur ya Allah. Sümeyra bu endişeyle, bu sevgiyle, bu coşkuyla Allah Resulü'nün yanında yer aldı. Ey Nekkar'ın kızları, ey Sümeyra'nın kızları, ey Hazreti Sümeyye'nin kızları. Hatice'nin kızları sizler de bu şekilde Allah Resulü'nün etrafında pervane oluyor musunuz? Sizler de geride bıraktıklarınıza bu şekilde Allah Resulü'nün yanında olun yet olmamız yeter diyor musunuz? İşte Sümeyra hepsinden vazgeçmişti. Allah üstüne sevdalanmıştı ki Hz. Sümeyla Allah Resulü'nün yanında olabilmek için herkesten vazgeçtiğinde de şöyle söylüyordu Ya Resulallah elini bir şehidin kılıcını almış Allah'a dua et ki Rabbine dua et ki cennette sana, sana beni komşu eylesin sana komşu olayım Ya Resulallah Yeter ki sen bunu iste benden ya Resulullah. Seni canımı pahasına korumaya hazırım ben burada ya Resulullah diyordu. Ve Allah hüsnünü korurcasına, ona sahip çıkarcasına savaşıyordu. Öyle bir savaşıyordu ki kardeşler, 3-5 şahıstan bahsedilir bununla. Bilincisi Ebu Düccane'den bahsedilir. Ebu Düccane ki kırmızı sarığını sarmıştı. Öyle çalımlı dolaşıyordu ki savaş meydanında müşrikleri korkutuyordu Ebu Düccane. O vücudunun nacizatine vücuduna karşı o kadar sert ve yiğitçe dolaşıyordu ki Allah Resulü onun için. Bu savaş meydanında sadece geçerli bir çalımdı. Eğer yeryüzünde normal böbürlenip bu şekilde dolaş, dolaşmaktan cehenneme girersiniz değil mi dolaşırsanız kibirden dolayı ama müşrik toplumuna karşı Ebu Düşane kırmızı sarığını sarmış ve öylece fakir bir şekilde savaşıyordu kardeşler Ebu Düşane de şehit olan olduğunda en az 70 yerinden yaralanmıştı kılıç ok ve mızrak darbelerle şehit düşmüştü Ebu Düşane Allah Resulü'nün etrafında pervane olmuştu onu korucasına Sümeyra da aynı şekilde yaptı. Yeter ki sana bir şey olmasın ya Allah. Sana komşu olayım diyordu. Ve Sümeyra bizim maçlarımıza yer etmedi mi kardeşler? Hatırlayın maçlarınızı Ana beni bu kavgaya adamalısın. Sümeyra gibi haykırmalısın. Nerede Kur'an diye ağlamalısın diyoruz ya. İşte... Sümeyra'nın kızları, sizler de böyle Sümeyra gibi sımsık olun ve bu davaya o kadar yüklenin ki anam ve babam sana feda olsun ya Rızallah. Yeter ki sana bir şey olmasın, yeter ki senin dinine zarar gelmesin, yeter ki senin dinine halal gelmesin diye canlarımızı pervane olacağız. Ve senin yolunda her şeyimizi vereceğiz. Yeter ki Muhammed'in dini ayakta kalsın. Ve Sümeyra radıyallahu anh da o şekilde canlı pervane olarak verdi. İşte mücadele de budur arkadaşlar. Siz mücadele ettiğiniz yerde, Allah için hizmet ettiğiniz ve bulunduğunuz mekanlarda Allah'ın dinini yüceltmek için şevki gayretle saldırıyorsanız Gecenizi gündüzünüze heba edip yeter ki bu dine birilerini katayın. Bu dine birilerini vesile kılayım diye mücadele ediyorsanız işte su testisi su yolunda kırılır misali ve siz de bu yolda şahadet şerbetini içeceksiniz inşallah. Eğer şehit olmazsanız da hükmü şahadet şerbetini içeceksiniz. Yeter ki Allah'ın yolunda feda olun. İşte İsrailliler Yahudiler Muhammed'in kızları Nerede dediklerinde Bizler şunu söyleyebilmeliyiz Muhammed'in kızları Sümeyralar gibi dimdiktir Muhammed'in kızları Nasıl Medine'deyse Bugün de Rabiatul ül Adiviye'de Saraçhane'de Nahta Meydanı'nda Suriye cephelerinde Arakan'da Ogadin'de Çeçenistan'da Afganistan'da, Hindi kuş dağlarında ve birçok bölgede Allah için mücadele vermektedir. Onlar direniş cephesinin onurlu neferleridir. Ve bizler böyle Sümeyraları anacağız kardeşler. O gün Sümeyralarımız vardı. Bugün senalarımız var. <gülüyor> bugün bizlerin şehideleri var. Filiz beyazları var. Ve birçok şehidemiz var. Allah yolunda mücadele vermiş. Ve bizler kardeşler, bizler mücadelenin mutlaka bir tarafından tutmalıyız. Bizler kıyam meşalesini yakmalıyız ki, biz o kıyam meşalesini yaktıktan sonra bırakalım nerede sönerse sönsün. Onu Allah bilir. Ama biz sonuna kadar mücadeleyi sürdürelim. Bir... Halid bin Velid gibi olanım. Halid bin Velid... ...şehit olmadı ama... ...şehadet şerbetini içmek için... ...birçok yerinden yaralanmıştı. Halid bin Velid... ...savaştaki o darbe darbelerden dolayı... ...günlerce yatalak kalmıştı. Öleceğini anlatmıştı Halid. Ve... Kılıcımı getirin bana dedi. Beni ayağa kaldırın. Kılıcımı elime verin. Ayağa dimdik kalktı Halit. Halit bin Velit kılıcını eline aldı. Kılıcını sapladı yere. Ve dimdik ayakta canını verdi. Bırakın dedi. Develer gibi yatarak ölmeye yakın kadınlar gibi yatarak ölmeyeyim. Halep'in veleti öyle canlı verdi gitti. Hazreti Süleyman istişamıyla ile cinlere ve insanlara hizmet ettiriyordu. Asasıyla beraber dimdik ayakta kaldı canını verdiğinde de asasına yapışmış bir şekilde canını vermişti. Kurtlar asasını yediğinde ve çürüttüğünde o zaman cinler ve insanlar anladı ki Süleyman vefat etti. Asasıyla beraber dimdik ayakta vefat etti Hazreti Süleyman. İşte kardeşler Allah yolunda mücadele verenler ve Allah yolunda kıyam halinde ölenler ve Rablerine bu şekilde canlarını veren insanları düşündüğünüzde O zaman düşünüyor mu, düşünebiliyor musunuz ki Her bir Sümeyra, her bir mücahide ve her biri farklı farklı diyarlarda Allah yolunda canını vermiş insanlar var <Gülüyor> Ümmü Seleme'de böyle değil miydi? Ümmü Selem'e de aynı şekilde Allah Resulü'nün yolunda kendi hayatını feda etmedi mi? Bu yolda birçok çileği çekmedi mi? Hicret ederken hicretinin en şanlısını yaşamadı mı? Günlerce eşinden ve çocuğundan ayrı kalmadı mı? Her zaman güneş doğup güneş batana kadar o tepenin başında durup, yavrusunu ve kocasının hasretiyle yanıp, Hicretine devam etmenin yolunu aramadı mı? İşte bizler de, bizler de bu yolda canımızı verene kadar, Güneş de başımızı yakıp eritene kadar, Velev ki çölde kalsak da, çölün azizliğine uğrasak da, Başımıza ve beynimize kaynar sular dökülse de, Biz yine aynı şekilde bu yolda durmayacak mıyız? Ey Yasir'in evlatları! Ey Yasir'in erkek çocukları! Ey Ammar'ın kardeşleri! Bizleri de çöllerde bağlasalar da, direklere bağlayıp, mızrakları üzerimize fırlatsalar da, kan akıtsalar da, ağzımızdan kan da gelse. Biz Dindik o şekilde canlarımızı Vermeyecek miyiz Ey Sümeyye'nin kızları Sizler de <gülüyor> Sizler de Atlarla Ellerinizi ve kollarınızı bacaklarınız birbirinden ayırsalar Her bir ata Vurup da Doğuda ve batıda güneyde ve kuzeyde Doğru atanı sürüp kollarınızı ve bacaklarınızı ayırsalar da sizi Allah'ın varlığından ve kudretinden geri tutmanın yolunu arasalar da Allah'ı inkar etmemesine rağmen Allah'ı inkar etmeseniz de ve bu yolda canınızı verebilmenin yolunu arasanız da Allah'ın dininden, ökçenizden gerisim geriye mi döneceksiniz? kız kardeşleri Sümeyye'nin kızları sizlere sesleniyorum sizler bu sevdanın yiğide bacıları sizler de kanlarınızın ve terlerinizin birbirine karıştığında ve sizler hoş halde Allah yolunda mücadele verip gündük durmanız gerekiyor mu gerekmiyor mu kardeşler yoksa sizde Hayatın lüksüne karşı, süslü eşyalarına karşı, mobilyalarınıza, kanepelerinize, en güzel koltuk döşemelerinize karşı zafiyetlerinizi öne süreceksiniz, yoksa tebliğ ve davette en önde olmanın, çile, keşi, çile yolunun en çile keşi olmanın ve bu yolda zafere ulaşana kadar, cennete ulaşana kadar canlarınızı vermenin yolunu mu arayacaksınız? Sümeyla'ca bir ölüm ya Sümeyla'ca bir ölümsüzlük diyarına koşmak ya da ökçelerin gerisin geriye döndüğü Allah'ın yolundan bir an önce kendisini sıyrılıp okun yaydan fırladığı gibi bir anda dinden çıkıp mürtet üzerimi mi küfre, küfür üzere mi düşeceksiniz Allah'ın yolunda dimdik duralım. Ayetlerimizi yenileyelim. Yasif'in çocukları olarak, kız ve erkekleri olarak ayetlerimizi tekrar beyat edelim. Akabe tepelerini tekrar aşındıralım. Tekrar çıkalım akabe beyatlarına. Tekrar gece yarısı yollara düşelim. Hicretimizi kuşanalım. Allah Resulü'nün tepede buluşup ya Resulallah çocuklarımızı babalarımızı analarımızı kızlarımızı hanımlarımızı eşlerimizi kocalarımızı kimimiz varsa bu diyarda bize bakıp barındırdıklarımızı hepsini hepsinden daha çok seni sevip seni koruyacağımıza affediyoruz. Ellerimizi ellerin üzerine koyup veyahutumuzu kabul etme diyoruz. Eğer biz böyle davranıyorsak ne mutlu bizlere. Ne mutlu o secdeye vardığın alnına. Ne mutlu o senin vardığın o alındaki izlere. Ne mutlu. Ayın 14'ünden daha fazla parlıyorsun. Ayın 14'ü bile seni kıskanıyor kardeşim. Sana ne mutlu. Cennete girmenin özlemi ve hasetiyle yanıyorsun. Sana ne mutlu allah Teala'nın görmek istiyorsun. Ne mutlu sana. Cennette, Firdevs'de fir kana kana su içmek istiyorsun. Ne mutlu sana. İşte o mutlu sona ermek için elinden geleni yapabilir mısın güzel kardeşim? Hani takvanın dediğimiz vera dediğimiz o vera var ya din de en güzel şekilde varabilmenin yolunu arıyor musun? Koşturdukça koşturabiliyor musun? Geceni gündüzüne hangi tebliğ ve daveti yapsam diyor musun? İşte ne mutlu sana. Sana ne mutlu dostum. O zaman cennete koşarcasına yürü <gülüyor> yürü ve ardına bakma. Ardına bakma. Ardına bakarsan Lut'un karısı gibi olursun. Ardına bakarsan Lut'un oğlu gibi olursun. Ardına bakarsan Nuh'un oğlu gibi olur. Daha sığınacağım dersin. Nuh'un karısı gibi olursun. Kardeşim ardına bakma. Ardına bakma ve yoluna dik devam et. Sümeyra'caya olmanın yolunu ara. Okullarınızda iş yerlerinizde, mahallenizde, topluluğunuzda, geceniz ve gününüz, kafanız ve zihniniz tebliğ ve davette olsun. Bırakın en lüks eşyalar, en güzel süslü eşyalar, bırakın onların olsun. Ailenizin olsun, ananızın, babanızın olsun. Böyle ki apartmanlarınız, yatlarınız, villalarınız, triplex'leriniz, dubleks'leriniz neyiniz varsa bırakın onların olsun. Siz musapça yol almanın yolunu arayın. Varsın en süslü eşyalarınızı geride bırakın. Varsın jakanızdan tutsun ölüm. Sizler şahadete susamışsanız şey size dokunmaz kardeşler. Eğer çok yemek yiyorsanız, çok uyuyorsanız, çok tıkanana kadar, şişene kadar yiyorsanız Allah'tan korkmalısınız. Havf ve arasında, korku ve ümit arasında takva yolunu, eğer Allah'a ulaşmak için takva yolunu seçiyorsanız, işte o zaman ibadetlerimize çekil vermeliyiz bir Sümeyra olmanın yolu buradan geçer bir Yasir olmanın yolu buradan geçer bir Am Am Ammar olmanın yolu buradan geçer o zaman o zaman kardeşler gelin kimlik durmanın yolunu arayalım Rabbimiz bizden ne istiyorsa öyle olalım Bize ne istiyorsun Rabbim Geceni gündüzüne kat mı istiyorsun? Gecem ve gündüzüm sana feda olsun ya Rabbi. Yavrularımı mı istiyorsun bu yolda? Nârif suresindeki gibi ateşe atılmayacak fidye olarak çocuklarını verecekler o gün mücrimler dediği günde. Sen benim yavrularımı en güzel şekilde mi istiyorsun ya Rabbi? İşte yavrularım seni yolunda Sümeyra gibi fedadır ya Rabbi. Hiçbir şekilde bakmayacağım sağma solma diyeceksin. Kızlarım mı, oğullarım mı, eşim mi, babam mı, anam mı? İşte benim sevdiklerim mi? Al yarabbi diyeceksin. Demek zorundayız. Bu yolu hafif görmeyelim kardeşler. Ne zaman hafif gördüysek o zaman başımıza musibetler geldi. Geçen hafta toplantıdaydık. Toplantıda, toplantımızda, Suriye'de Allah razı olsun gayret eden bir kardeşim var. Orada şu anda kurban kesimi yapacaklar. Bu kardeşimiz sunumunda gözlerimiz doldu maalesef. Kardeşim şöyle söyledi: Orada izzetleri ve hanımların namustan el uzatmışlardı. Biz Oraya yardıma koştuğumuzda Her tarafta talan edilmiş Şehitler ve yaralılar vardı Duydum ki diyor oğlum da Oğlum da diğer cepheye gitmiş Oğlum da diğer bölgede Dediler ki senin oğlun da öbür bölgede O anda ben oğlumu bile görmedim Hemen yaralıları sardım Çabucak o bölgeden diğer bölgeye gitmek zorundaydım oğluna niye bakmadın oğlumu gözüm görmüyordu bile bakın bu Türkeli bir mücahit adam kendi oğlunu bile umursamıyor işte mücadele böyle bir şey aşk böyle bir şey şevk böyle bir şey kardeşler bizlere bakıyoruz bizler çakıldığımız yerde kalıyoruz ondan sonra aşk ve mücadeleden bahsediyoruz şu ayetlerimize bir çeki düzen verelim hani <gülüyor> imamlar her perşembe cemaate tövbe çektiriyor ya gelin bizler şu verimize bir daha tövbe çektirelim yeniden dirilmenin yolunu arayalım ve Allah'ım ne olur ahettimi tazele benim imanımı koru, beni muhafaza et, elimi, ayağımı, göze, gören gözümü, tutan elimi, konuşan dilimi, sen muhafaza et, ve senin yoluna ada ya Rabbi, ya Rabbi her bir vücudun, zerrelerine kadar, parçalanana kadar, senin yolunda olsun, hatırlayın o sahabeleri, iki sahabe uyut da, Allah'a dua etmişti, açmıştı elini. Bedir veya Uhud savaşında ikisinden bir tanesindeydi. Kardeşim dedi, sahabe diğerine, ben dua edeceğim, sen amin de, sen dua et ben amin diyeyim. Açtılar ikisi ellerini. Birisi açtı ellerini şöyle dua etti. Allah'ın şu savaş meydanında, şu kayalıkların dibinde Sana el açtım dua ediyorum ya Rabbi bu Bana öyle bir mücadele gücü ver ki Savaşayım savaşayım savaşayım Ve bu savaşın etrafında Her bir müşrik bana saldırsın Benim vücudumu paramparça etsinler Her bir vücudum sağa sola savrulsun parçaları Ve ya Rabbi Bu şekilde canımı al ''Ve bu şekilde canımı vereyim ve sana, senin huzuruna vardığımda, senin vücuduna neler oldu?'' dediğinde ''Ya Rabbi her bir parçam senin yolunda feda oldu diyeyim Değeri ''Amin'' dedi. Diğer kardeşi etti duasını ''Ya Rabbi bana öyle bir güç ver, öyle bir güç ver ki birçok güçlükü geberteyim, onları parçalayın, onları kafalarının bedenlerinden ayırayım.'' Ve ya Rabbi daha sonra o müşrikler beni par, beni asın ve şehit etsinler. Ve senin yüzüne vardığımda Ey kulum bunlar nedir dediğinde Ya Rabbi senin yolunda akıttığım kanlardır diyeyim. Ve akan kanımdır söyleyeyim. İkisi amin dediler. O kayalıkların dibinde bunlar aminleştikten sonra cephe meydanına geldiler. Ve iki sahabede Allah ayetlerini yerine getirdi. Dualarını kabul etti. Birinin vücudu parça parçaydı. Tanınmaz hale gelmişti. Ancak yüzünden kız kardeşi tanıdı. Diğeri ise o şekilde canını verdi tekrardan. İşte kardeşler Allah yolunda mücadele vermenin erdemliği bu. Gelin şöyle sımsıkı sarılalım Allah'ın dinine. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beline sarılalım. Kafamızı onun koynuna koyalım. Başımızı onun göğsüne yaslayalım. Ya Resulallah bizden kopma ne olur diyelim. Sümeyra gibi canlarımızı vermeye hazırız diyelim kızlar ve erkekler. Gelin Allah'a o şekil canlarımızı verelim. Ebu Ducane'nin yiğitleri olun Sümeyra'nın kızları olun Ve gelin Allah yoluna canlarımızı o şekil verelim Ayakların işte Allah'ın yolunda Çok mu koştun çok mu mücadele verdin Ayağını sürükle kardeşim Sürükle ayağını ve ayağına şunu de Ey ayakların Şiştin mi Sunu topladı seni. Ey ayaklarım. Bugüne kadar onca günaha daldın ki. Bugün işte Allah yolunda koşturma zamanı. Kalk ve diril. İbadette yoruldun mu kardeşim? Ayakların mı şişti? Yoruldun mu? Sabret. Sabret ve yeniden kalk hayal ve diril. Binaha çok daldık. Gelin tövbe istiğfar edip Allah'a yaklaşalım. Gözler haram demiş. Gelin o gözlere Kur'an'la nurlaştıralım. Gözler harama bulaşmış. Gelin o gözleri Kur'an'la bereketlendirelim. Sabah namazından sonra oturalım. Meal okuyalım. Ve o meale tefekkür edelim. Siyer okuyup Allah Resulü'nün hayatını yeniden ihya edelim. Ve yeniden kendimize çekil verelim. Dirilmenin yolunu arayalım. Ve birbirimizin kıymetini iyi bilelim. Bir kişi hiçbir şeydir kardeşler. Ama hepimiz çok şey yaparız. Birimiz hiçbir şeyiz ama hepimiz her şeyiz. Ne Ebu Ömer tek başına bir şeydir. Ne de buradaki kardeşler tek başına bir şeydir. Ama hepimiz bir el olduk mu, yumrukta sıkarız, kılıçta tutarız, orak da sallarız, biz her iş yaparız. Tarlayı da süreriz, dağ de süreriz, her iş yaparız. Rahmet tohumlarını da ekeriz. Ama tek parmağımız varsa biz bir şey yapamayız. Gelin birbirimizin kıymetini bilelim. Birbirimizi motive edip Allah yolunda gayretimizi ortaya koyalım aciz düştüğümüzde birimiz yere düştüğünde hepimiz onu kaldırmanın yolunu arayalım birimiz yere düştüğünde bir tekmeyi de biz vurup hadi git yoluna demeyelim sen bize ayak bağı oldun senin yolun açık olsun demeyelim elinden tutalım ve onu sımsıkı saralım kardeşler sen beni, ben seni cennete taşımakla mükellef olduk. Böyle emrolunduk. Biz kardeş olunduysak birbirimizi sırtımıza taşımakla emrolunduk. Cennete birbirimizi sırtında taşıyarak cennete götüreceğiz. Senin ayağından sakatlandığın yere mi düştün kardeşim? Seni kaldırmakla mükellefim. Sırtında velev ki sürünsem de seni taşımakla mükellefim. Eğer ben düştüm mü Allah için ne olur bana tekmeyi vurma Ben günah bataklığına düştüğümde Allah için ne olur bana buğz edip nefret etme Bu bir çareyi sen de Sen de sırtında taşı Ve sen de beni cennete gitmem için yardımcı ol Eğer ikimiz beraber Sırtımızda taşırsak birbirimizi Yorulduğumuzda birbirimizi sırtımızda taşırsak o zaman cennete varırız. Ama ben yoruldum, sen yoruldunsa, birbirimizi taşıyamıyorsak, o zaman işte eşimiz haraptır kardeşim. Çünkü bu yol istikrar ve istikamet ister. Bu yol azim ister. Bu yol gayret ister. Bu yolun azığı nedir bilirsiniz. Bu yolun azığını siz çok iyi biliyorsunuz. Her birimiz bu çantalarımızdaki azıkları çok iyi biliyoruz. Çantamızdan, Azığımızın birini çıkardığımızda takva kokuyor. Takva ekmeğini yeriz. Takva ekmeğini yediğimizde heyecanlanırız. alırız. Ve bizim suyumuz şerbettir. Şerbeti içtiğimizde bir an kalyana gelir heyecanlanırız. Ve çöl yolunu, hele ki Sina çölü olsun, çöl yolunu aşıp geçeriz ki azığımızda takva adına bir şeyler olsun işte gelin azığımızı iyi kuşanalım mataramızı açtığımızda mataradan suyumuz şerbet olsun arkadaşlar bitmez tükenmez bir şerbet işte biz Osman cennete gideceğiz biz öyle bir şekilde cennete gideceğiz ki inşallah buna inanıyoruz hepimiz Hepimiz Allah Resulü'nün huzuruna varacağız inşallah. Biz dünyada ve yeryüzünde halleşeceğiz. Diyeceğiz ki Allah'ım biz, biz var ya orada onca günahın içerisinde, İstanbul'un en göbeğinde, en göbeği yerde biz İstanbul'un fuhşiyatın alabildiği içkinin tüketildiği, alabildiğine kandırılan insanların ve kızların birbirini kandırdığı, ve her türlü hayasızlığın yaşandığı üç kağıtçıların ve şerefsizlerin bir topluluğunda ya Rabbi bizler var ya bizler sadık durmanın yolunu aradık ter boşaldı sırtımızdan ama başörtülerimizi çıkarmadık sıcağın anlı vurdu tepemize siyah örtülerimizi çıkarmadık ter su içinde kaldık ama biz örtülerimizden taviz vermedik Erkeklerimiz diyecek ki Ya Rabbi Erkekler Kısa parçalarla gezerken Biz uzun vücutlarımızı Uzun vücutlarımızı Gömleklerimizle Pantollarımızla Kıyafetlerimizle Muhafaza ettik Sakallarımızla terbiye ettik Gözyaşlarımızın pınarlarından Sakallarımıza boşalan Yaşlarla terbiye ettik sırtlarımızdan dökülen terlerle senin yolunda akıttık ya Rabbi günaha batılan yerlerde biz mücadele ve tebliğ ettik biz bunu diyeceğiz inanıyoruz biz buna ya Rabbi bazen ayaklarımız büküldü bazen yan yattık bazen yollarda çamurlar sıçradı üzerimize bazen haya perbelerimizin yırtıldığını hissettik ama ya Rabbi dimdik ayakta kaldık ve her birimiz birbirimizden kenetlendik kadınlarımız erkeklerimiz çocuklarımız kızlarımız her birimiz kenetlendik birbirimize sahip çıktık kardeş olduk ümmet olduk bacı olduk kardeş olduk can olduk yoldaş olduk candaş olduk ama birbirimizi bırakmadık birbirimizi sahiplendik aramıza fitne sokmadık aramıza Dedikoduyu bulaştırmadık, iftirayı, suizanı bulaştırmadık. Hastalıklarımızı, kalbi marazlıklarımızı kenara attık. Bize suizan besleyenlere, iftira atanlara selam olsun size dedik ve yolumuza devam ettik. Tökülenlerimiz oldu, yolda düşenlerimiz oldu. Ellerinden tuttuk kaldırmaya çalıştık ama onlar ellerimizi bıraktılar. Bırakın ellerimizi, ellerimize çamur attılar. Tamurların üzerimize attılar ama biz dedik ki size selam olsun kardeşler. Madem istemiyorsunuz biz yolumuza devam ediyoruz. Delen peşimize takısın dedik. Tutanı da kaldırdık düşeni de kaldırdık kardeşler. İşte bu yolda yürünmesi gerekiyorsa, bu yolda koşunması gerekiyorsa, bu yolda takatini sonuna kadar mücadele verilmesi gerekiyorsa. Üşenme, yorulma, dik dur kardeşim. Üşenme. Üşenirsen Allah da seni yerin dibine çakar. Kalkamazsın. Gücün olmaz. O zaman birbirimizden sımsıkı tutmalıyız. Kaşalarımızdan, ellerimizden, birbirimizin ellerinden tutmalıyız. En ufak bir suizana beslemeden tutmalıyız ki yolumuz aydınlık olsun. önümüzde zırhlı birisini koymalıyız. Ve simsıkı tutmalıyız her birbiri birbirimizden. En önde turanımız kalkanımız olmalı. Kalkan olmalı geridekilere. Ve kenetlenmeliyiz birbirimizin elinden tutmalıyız kardeşler işte o zaman Firdevs cennetlerine ulaşacağız hadi gelin gelin Rabbimize duada duralım gelin her günü Sümeyra Hanımlar ey hanımlar Sümeyra gibi Resulullah Aleyhisselam'ın bir şey olmasın kılına yeter ki onun herhangi bir azasına bir şey olmasın diye kendi bedenlerinizi ve ruhlarınızı feda edin Ey erkekler Evliducaneler gibi Ebu Zerler gibi İkrimeler gibi Musaplar gibi Hamzalar gibi Gelin Hüseyinler gibi Resulullahın yoluna feda olalım Bizi işte o zaman Kerbela çölleri bizi o zaman tanıyacak Uğud'un ovası Uğud'un tepeleri Bizi o zaman tanıyacak Yesirbin yolları bizi o zaman tanıyacak, Yemen'in çölleri bizi o zaman tanıyacak, eğer biz Allah'a canlarımızı verdiğimizde, işte o zaman bizi, bu terki diyar ettiğimizde, o zaman bu toprak bizi o zaman anlayacak, İstanbul'un dar sokakları, İstanbul'un karanlık yolları, o zaman bizi anlayacak işte, sen şehit olduğunda, o zaman milyonlar anlayacak seni. Sen şahide çerbetini içtiğinde ardından milyonlarca insan koşacak. Her biri, her biri bu yolun adamı olacak. Her biri bu yolun kızları, kadınları olacak. Ama sen toprağa kanını dökmelesin. Yoksa, yoksa bu yol fedakarlı olmayanların yolu değildir bu yol çok büyüktür çok yücedir bu yol kardeşler eğer bu yol çok büyükse en iyilerimizi feda etmek zorundayız en iyilerini feda edenlerin yoluysa işte en iyilerimizi feda etmenin de azmi gayreti içerisinde olmalıyız ya Rabbi ne olur bu yolda canımızı al ya Rabbi ne olursun sen bu yolda canımızı al ya Rabbi sana yalvarıyoruz ne olursun bu yolda canımızı al ya Rabbi sana yalvarıyoruz. Ne olursun Ya Rabbi. En güzel şekilde bu canımızı bu yolda al. Ve en güzel şekilde faydalı olarak canımızı al Ya Rabbi. Herkesin kaçtığı, herkesin korkup sindiği günde Ya Rabbi ne olursun canlarımızı al. En güzel şekilde. Ve bize ikram olarak Beşliklerimizi o güzel hasbahçende, O güzel diyarda canlarımız alıp, O, ciğer, o diyarda bizi haşreyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Herkesin utanıp ağardığı gün, Eyvahlar olsun dediği günde, Ne olursun, Bizi en güzel şekilde gölgelendir. Resulullah Aleyhisselam'ın sancağı altında buluşmayı nasip et. Onun altında, Onun sancağı altında, Firdevs cennetleri içerisinde kana kana su içmeyi özledik o suyu tuğba altında gölgelenmeyi bize nasip et Ya Rabbi bu duaya amin diyenlerin ve duaya amin diyenlerin çevresindeki katılanların sen dualarını kabul buyur Ya Rabbi Amin Amin Amin Velhamdülillahi Rabbil alamin. El-Fatiha mal